İnci Basra'da bir Arabi gördüm. Etrafına mücevherciler toplanmıştı. Bu da onlara başından geçen şu hikayeyi anlatıyordu. Bir zaman çölde yolumu kaybettim. Yanımda yiyecek içecek hiçbir şey kalmadı. Kendi kendime ah ah edip ağlıyor ve her halde Öleceğim diyordum. Derken bir torba buldum. Sandım ki içinde kavrulmuş buğday var. Öyle çok sevindim ki o sevinci asla unutamam. Ancak torbayı açıp baktığımda içindekilerin inci olduğunu gördüm. Bu sefer de öyle bir ümitsizlik acısına tutuldum ki... O acıyı da asla unutamam.